Eşicimizin eşi hamileymiş. Ayakta namaz kılmakta zorlanıyormuş. Evet. Oturarak kılsa sıkıntı olur mu? Bir sıkıntısı olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pek çok defa söylediğimiz gibi bir hadis-i şerifi var. Ayakta namaz kıl. Ayakta kılamıyorsan oturarak kıl. Oturarak Hı -hı. kılamıyorsan uzanarak kıl. Dolayısıyla eğer ayakta kılması kendisine zarar veriyorsa oturarak da kılabilir. Cenab-ı Hak kabul etsin inşallah.